Bismillahirrahmanirrahim Bugün inşallah konumuz Ayet-el er Kürsü muhteremler Ayet-el er bulunan sürelerin isimleri var Çin Suresi ve Fecir Suresi Asıl Suresi gibi o surede hangi konu daha ağırlıklı ise o süreye o isim veriliyor bir de bazı ayetlerin de isimleri var. İşte bunlardan biri de ayetel kürsi. Bu ayeti keremede kürsi kelimesi geçtiği için. <gülüyor> Kuran Kerim'in hepsi Allah kelamı Celle Cale'i. Fatiha'dan, Nas'a göre hepsi Allah a kelamıdır. Hepsi aynı eşitlitedir. Yalnız ehl-i sünnet ve cemaat inancında, akaitinde şöyle bir kural vardır. Zikir mezkura. İlim maluma tabidir. Bu akaitedir bu şekilde. Zikir mezkura. Zikir hatırlama. Mezkür hatırlanan demektir. Mesela bir kimse ah bir yılanı hatırlıyor. Yılan buradan mezkür hatırlanandır. Tabi bu önemsizdir bu. Bir kimse peygamberi hatırlarsa, büyük kimse Allah zikrederse, o zikrin o zaman değeri, kıymeti artıyor, sevabı artıyor. İşte bu ayet-i kerimede de yalnız allah Teala'nın Celleştani'yi sıfatlara geçiyor, ayet geçiyor, ayet-i geçiyor. kürsüde. Bunun için Kuran-ı Kerim'de E'azam-ı Ayet deniyor buna. Kuran'da bulunan en üstün ayet-i kerime ayet-i kürsü olmuş oluyor. Bunda elli kelime var ayet-i kürsüde ve 170 harf var azı cemaatimiz. Yani kelime olarak, harf olarak yine bu ayet-i kerimede yedi durak var. Demek ki bir kimse bu ayet-i kerimeyi okurken durumuna göre ister bir defa okur bir ayet-i keremedir. Dilerse, mesela öyle bir sıkışık durumda kişi, durak sayısına göre yedi defa okur, o zaman tabii etkisi başka olur. Bir kimsenin çok önemli işi var. O zaman bunu, kelime sayısına göre eli defa okur. Kişinin daha mühimi işi var, o zaman harf sayısına göre okur 170 harftır ayet-i kürsü. Ayet-i kürsünün okunduğu yere cin şeytan giremez. Yani bu %100 kesin bu. Bir kimse ayet-i kürsüyü okursa oraya kesin olarak cin şeytan giremez. Oraya yani okunan yere sihir bir etkileyemez. Hatta bir kimse gece yatacağı zaman yatağın üzerine oturduğu zaman bir ayet kürsü bir ihlas kulüballah bir felak bir nas okuyup kişi bunu avucu üflese insan bedenini sürse etrafa üflesin o gece sabaha kadar Allah'ım melek gönderiyor. Melek o kişiyi koruyor. Neden koruyor? Cin'den, şeytandan, sihirden, büyüden, hırsızdan. Allah o kişiyi o gece koruyor, sabaha kadar Allah Teala'nın korumasında olmaktadırler. Yine bir kimse sabahtan bunu okursa, hele evinden çıkarken, yola giden kişi de mesela arabasına ya da arabaya Bindiği zaman oturduğu kişi bunu okursa yine o ki allah Teala'nın korumasında oluyor Hazreti Cemaatimiz. Demek ki bir kimse hem sabah hem akşam bu adama ederse o kişi sürekli Allah'ın korumasında oluyor. O kişiye cin, şeytan, sihir kesin olarak yaklaşamaz bir zarar olmaz. ayet kursu ile ilgili çok adı var. Tabi onları hepsini sevmeye kalkarsak, zaten vakitimiz dolar. Hemen inşallah ateki kursunun tefsirine çalışalım inşallah. Tabi hakkını veremeyiz mütevveller. Çünkü Allah Kerem olduğu incil-i her kelime her harfinin şey hikmetleri sırları var tabi. Bismillahirrahmanirrahim Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum Önü şunu hatırlatayım Halk arasında bu ayet-i kerimeye haşa Allahü la diyorlar haşa çok tehlikeli yani imanı gider çünkü haşa Allahü la demek Allah yok anlamına gelir La, olumsuzluk için kullanılır. Bunun için bu ayetin ismi nedir? Ayet-el-Kürsü kurkulama gerekiyor buraya. Ya da tamamı söyleme gerekiyor. Allah'ü Allah diye baş kereme. Allah isim Celleşanuhü, Mevlamızın, Rabbimizin ismi has deniyor buna. Özel ismi ne kadar müşrikler dünyaya gelmişlerse, ne kadar şuna tapmışlarsa, hiçbir müşrik, hiçbir putperest tapındığı şeye Allah ismini vermemiş, verememiş. İlah demişler, Tanrı demişler, Mabud demişler, şunu bunu demişler. Fakat hiçbir putperest tapındığı sahte Mabud'una kutuna Allah ismini verememiştir. İşte Allah ismice Şü Allah Teala'nın özel ismidir. Bu isim, bu isim çoğu olarak kullanılamaz günah olur. Haşa Allah'la denemez Allah bir cereŞü. Ama ilahlar denebilir. Çünkü ilahi hakiki Allah gel cadür ama sahte ilahlar olduğu için ilahlar tanrılar diye, onlar şu olarak kullanabilirler ama Allah ismi ancak tekildir, Allah denir, bu Rabbimizin özel ismidir. Allah tarafından bu ismi yani kendisine özel kılmıştır, hatta bu ismin özellikleri baştaki elif alınsa lillahi kalır, Allah mahsus ona denir baştaki elif ile lam alınsın lehu kalır Allah mahsus denir böyle baştaki elif iki lam alınsın hu kalır yine zamin anlamına gelir yine Allah demir celalühü böyle bu mütüda deniyor buna Arapçada yani başlangıçtır bunun içinden merfu ötürü oluyor sonra habere geliyor şimdi Allahü, Allah nedir cecalühü La ilahe illa hu. La olumsuzluk araçlar buna nefi olarak kullanılıyor. Buradaki la, la marfi yani cinsini nef ediyor. Cinsini la ilahe ilah diye bir şey yoktur. Billahu ancak Allah'tır ilahi hakiki ilah. Şimdi Arapçada bu çok geçer. Önce nefi sonra ispat deniyor bana. Kelime tevette bu şekildedir. Kelime bu şu an bu şekilde. La ilahe illallah. Önce nefi la olumsuzluk yani başka ilah yoktur ancak ilah Allah diyor. Bunda tabii bir incelik var. İncelik var bunda. Şöyle tuşa bir örnek vermek gerekirse mesela bir kimse bir araba almak istiyor. Galeri gitti. Araba pazarına gitti. Arabalar çok. Geziyor, geziyor, geziyor. Ne diyor? Ben ancak şu arabayı alırım. Ne anlama geliyor? Başka araba almam. Mesela bu arabayı alacağım ben diyor. Ben bu arabayı almak istiyorum. bunu anlamı geliyor. Bunu da alırım, başka alabilirim. Ama ancak bu arabe alacağım. O zaman başlığı anlam anlamına geliyor. Mesela bir genç, örnek kadar daha çok kullanıldığı için, yaygın olduğu için, mesela bir genç, bekar, evlenmek isteyen diyor, ben başlığı evlenmem, ancak filan isterim diyor. burada ne oluyor? Hasri diye bakın hele. Yani başlığı istemem, önce bak nefi olumsuzluk, ancak onu isterim. İşte böyle geliyor. Allahü la ilahe illa hu bak, ilah yoktur nisnef ediyor yani bütün alem dolaş kehaneti dolaş başka ilah yok ilah kim olabilir uluhiyet yaratıcı kuddes sahibi her şeyi bilen evreni kehaneti yaratan yöneten yönlendiren kim olabilir en akıllı bilinç vardır insan İnsan olabilir mi? Olamazlar mı? Neden? İnsan nasıl yaratılıyor insan? Sonra insan denen varlık tek bir şey madde değil ki. Hücreden yaratılıyor böyle. Yani zerreden insan meydana geliyor böyle. Bak. İnsanın kalbi de, böbreği de, de, derisi de, kemikleri de, kan da hücreden meydana geliyor. Zerreden meydana geliyor. Böyle. Geliyor. Karambaşı hücrelerin böyle. İnsan karma şifatla yaratılıyor. İnsan ile olur mu? Olamaz. Olamadığı gibi ağaç da ilah olamaz. dağ taş ilah olamaz. Ay gülüş ilah olamaz. İllahu, hu Önce nefi ben nefi olamazlar. İllahu, bu da zamirdir. Ancak Allah cezalü odur ilah. Odur yaratıcı. Odur Rabbul Alemin. O da mümkterim maliki odur. El hayyu bu da allah Teala Mevla'mız için sıfat deniyor bunun özelliği yani. Yani öyle Allah ki Celaluhu, el hayyu ve Allah haydir. Allah'a cecaluhu. Hay, hayat sahibi. Derin demektir. Hayat diye bir şey var tabi. Balıklar iki insanlar canlılar cansar diye hayat diye bir şey var Allah'tan başka Celleşanlığı ne kadar canlı varsa hepsinin hayatını Allah Teala veriyor hiçbir canlı varlığı kendi kendine hayata geçemiyor hatta bugün hala bilim kafayı yoruyor yani bugün bilim kafayı üşütüyor muhtemeler hayat nedir sırrını bulamıyor bunu bak. Nedir hayat? İnsanı inceliyorlar. Hücreler. Hücre inceliyorlar. hücre iş yapısı iniyorlar. Hücrenin çekirdeğini inceliyorlar. Efendim işte proteinden, protein şu, şu elementlerden bedene geliyor. Element, toprak maddeler işte. Peki bu nasıl hayata geçiyor? Hayat, hayat nedir? Sırrı çezemiyorlar tabi. çözemezler. Hayat işte allah Teala'nın hayi Esmas isminin bir tecelli yansıması alemde. allah Teala'nın hayatı kendi zatıyla kaimdir. Bakın dikkat bir muhteremler. Allah'ın hayatı Celle kendi zatıyla kaim. Yani başka bir şeye bağlı bağlı değil. Allah'tan başka Celle ne kadar canlı varlık varsa Hepimizin hayatı elimizde değil, zatımıza bize ait değil. Başka bir şeye bağımlı. Mesela önce organlarımız var. Hayati organlar diyoruz. Kalp, beyin, ciğer, bebekler gibi böyle şey. Yani bizim hayatımız, şu yaşantımız üç beş tane kanlı et parçaları bak. Kalp, ciğer gibi onlara bağımlı hayatımız. Bu mu hayatı? İnsan bunlara mı güveniyor? İnsan bunlara güveniyor. Efendim o kalbe bir rahatsızlık geliyor, ciğere bir kanser geliyor, mikrobe geliyor, şubu geliyor. Hayatı bunlara bağlı. Bu da yeterli olmuyor gene de. Bu hayatı organlarına kadar sağlam yeterli değil. Bir dışarı bağımlıyız. Ne lazım? Önce hava gerek, oksijen gerekiyor. Oksijen gerekiyor, gerekiyor şubu gerekiyor. Demek ki bizim gibi. Bütün canlı hayatı bitki hayvan dahil hepimizin hayatımız önce bir bazı organlara organlara biz yapmadık an yani yaratmadık. Organa yapışı bize bağlı değil. organlar bir sisteme bağlı. Bir üzerine kurmadık İşte Allah'tan hayatı her hayatı kendi zatından. Yani Haş Allah'tan hayatı bir şeye bağlı bağımlı değil. O halde allah Teala huvel bakidir. Ebelidir, ezeli Mevlamızdır. Hayatı zatındandır. Bir şeye bağlı değildir. Hiçbir şey allah Teala'yı etkilemez. El-kayyumu Bu da sıfat, özellik oluyor. Yani öyle Allah-u Teala'yı allah Teala haydır Teala ve kayyum'dur. Kayyum. Kayyumiyet her zaman yeryüzünde bir kutbül akta bulunur üçler, yediler kırklar, üç bunlara bunlar görevli evliya bunlar mali görevliyeler bunlar bunların en büyükleri üçler, üç kutup vardır üç kutunun biri de kutbül akta bulunur yani kutupların kutubu anlamına gelir işte bu kutb-i ahtabın da birdi, sikri kayyum ismidir. O kutbu azam, kutb-i ahtab, o buna devam eder. Ya kayyum, ya kayyum, ya kayyum. Yani kutup allah Teala'nın kayyum esmasına mahzar. Kayyumiyet. Çünkü kutbunda bir görevi vardır. Yeryüzünde. Tasırı vardır kutbunda vardır. Tasırı vardır. Bunun için kutbun zikri budur. Ya kayyum, ya kayyum. Ama kudbu azam aktam bir ya kayyum deyince etraf titrer muhtemelen böyle. Öyle gaflet olmaz tabii. Dediler ki kayyum, kayyumiyet. Bütün varlıkların tedbiri, tasarrufu, gözetimi, iradesi. Bu kayyumiyet böyle Yani Rabbimiz Allah Teala kendi zatı önce kendisi kayım, Allah Teala bir şey muhtaç değil, makam, me me me mekana değil. Sonra bütün varlıkların tedbir, tasarrufu, denetimi yönlendirilmesi Allah Teala'nın kayım ismine bağlı işte böyle. İşimizde bir hücrenin yer değişimi, derimizden, ağzımızdan, burnumuzdan bir mikron bedenimize girmesi allah Teala'nın kayyumiyetiyle, onun iradesi iradesiyle, gözetiminde olmuyor. Denizdeki balıklar, uçan kuşlar, ne kadar cin peri varsa, ne kadar melaik-i varsa, bütün kainat, allah Teala'nın kayyumiyetin tasarrufunda, tedbirinde, denetiminde, onun hükmünde Allah-u İşte, birçok büyük alimlere göre, i̇sm Azam bu ikisim diyor. i̇sm Azam. Ya hay ya kayyum. isimleri ism-i Azam deniyor. Böylece. Yani hayat ve kayyumiyet. Çünkü allah Teala'nın Teala'nın diğer sıfatları bunların içinden münderiş deniyor. İçen dahil deniyor. Böylece. allah Teala hay kayyumdur. Ama Allah her şeyi görmesi gerekiyor. Allah basır işte. Oradan çıkıyor. allah Teala basir. Allah Teala her şeyi görüyor. Allah için hiçbir şey gizli değil. Her şeyi görüyor. allah Teala alim, Allah her şeyi biliyor. allah Teala semi her şeyi işitiyorlar. İçimizden geçeni, düşüncelerimizi, gönülden geçenleri, hayallerimizi, bütün alemleri allah Teala hepsini işitiyor, görüyor, biliyor. Bir ne gerekiyor? Kudret, kudret. Kadir-i mutlak. Bir de var, karşıdan görüyor bir insan. Mesela uçak düşüyor, karşıdan görüyoruz. Eyvah uçak düşüyor, düşüyor, çarpacak. Ama öyle bir şey gelmiyor. Kudret yok. Güç yok. Mesela yağışlarına geliyor. Tamam Habib'e öyle meteoroloji. Efendim şiddetli yağışları geliyor. Sol dalgalara geliyor. Peki engelle bakamadı ya. Bu kadar... Teknoloji var, bilim var, büyük delüter. Amerika mesela. Muazzam kar fırtınası geliyor. Mahvediyor Amerika'yı, geliyor. Meteoroloji haber de veriyor bunu. Önüne bakalım ana. Aciz fırtınlar <gülüyor> Aciz. İşte Allah Tanrı Mevlamız El Hay El Kayyum <gülüyor> Allah her şeyi görüyor böyle. Her şeyi böyle biliyor, işitiyor. Ve Kadir Mutlak Allah her şeyi gücü ancak Allah'ın dilediği oluyor ki Allah-u Teala'nın isteği dışında alemlerde bir zerre kımıldayamaz. <gülüyor> Allah-u Teala'ya bir sine arzu olmaz. Sine uykunun evveliyatı hafif bir dalgınlık yani daha doğrusu gaflet velanın haş Allah uyumaz. Yani Allah Teala Mevlamız bir an velanın bir an kainattan gafil değildir. Kana deyince yer göğ değil vela. Biz dağlarda. Yani bizim yattığımız ama büyüyken solumamız da denetimi denetiminde oluyor ama. O solun sistemi çalışıyor. İnsan uyuyoruz. Kalbi çalışıyor. Kalp ona çalışıyor. Dolaşın çalışıyor, solun sistemi çalışıyor. Eğer mizem, midemizde bir şey varsa sinirinle çalışıyor. Her organ görevini yapıyor. Peki kim denetiyor bunları? Şu insan denen, şu vücut bakinelerinin müdürü, amiri kim? Kim o denetimi bunları böyle? E, düşünelim, bir fabrika diyelim böyle, büyük bir, bir fabrika böyle. Çeşitli işler yapılıyor, ham madde geliyor, şu şu oluyor. Peki bu fabrikanın müdürü, amiri yöneticisi olmasa fabrikanın çalışır mı? Çalışmaz tabi ya. İşte allah Teala Mevlam'ın şu alimlerden bir an gafi değil. <gülüyor> Lehu Allah'a aittir. Onundur. Ma <mâ> semavati. <fisse mâ> Sema, gök demektir. Semavat, semanın çoğulu gökler demektir. Biliyorsunuz, yedi kat gök var. Nereden bahsede biti bilmiyoruz onu. Yani yedi kat gök var. Lehü, Allah yaratmıştır. Onun Allah emrindedir. Onun denetimindedir. Mafis semavati, yedi de ne varsa, canlı cansız, atmosferdeki gazlar mı? Uzay, yıldızlar, galaksiler ne varsa Allah'ın emrinde, onun denetiminde o yaratmıştır. Ve ma ardı ve yerde, dünyada ne varsa. Tabihan dünyanın yüzeyi yüzeyi değil. Yer kabuğu da değil. Aşağı in. Hala bugün bilimini çözemiyor. Tam yer kabuğunu biliyorlar. Işte. 35 bin şeyinde karalarda, okyanusda daha az şeyleri. Şimdi bak muhteremler, Allah Teala Mevlamız bir şeyi yarattı mı tam yaratıyor. Yani son düzeltme olmuyor. Adem ne şekilde işte hep aynı şey geliyor böyle. Işte. Değişim olmuyor böyle. Mesela bakın yara inciliyor alimler bugün. Eğer yara biraz da ince olsa Dünya çok helak olmuştur buyuruyor Allah Eber Yer kabuğun altına erimiş madenler var. Isı. Genişleme yapıyor bunlarda. Genişlemek istiyor. Zorluyor yer kabını zorluyor. Ama yer kabı ona geri atılmış. Bir dağlar üzerine baskı yapıyor. Baskı dağlara baskı yapıyorlar. Tabi kıyamette bu dağılacak. Yer da dağılacak. İşte yerde varsa arkadaşlar. yer kabuğun üzerinde okyanuslar, denizlerde nice nice varlığında var. Ama her varlığın yaşayacağı yer belirli ama Allah'ın belirlemiş. Nasıl yıldız hareketleri belliyse her balık nerede yaşayacak? Kıyıda, ortada, derinle, daha derin daha dibine kadar yaşayacak. Yer altında neler var? Merkezine kadar Allah'a Allah'a aittir. O yaratmıştır. O'nun denetiminde onun en kisinin hakmi altındadır. ''Men vellezi yeşfevü ilahır.'' Burada şimdi Mevlam soruyor, yani mülkiyit Allah-u Teala'nın, yer gök, bütün varlıklar, onun mülkiyet, her şey onun yarattığı mahluk varlıklar, o halde Rabbimiz soruyor, ''Men vellezi kimdir o kişi?'' Yeşhuru Allah katına şefaat edebilecek kimdir? Kimi de bir şefaat? Yani kim hastayı iyi edecek? Efendim cehennemden kurtaracak. Yok kimete edecek, şunu yapacak? Kim yapabilir? İlla izni ancak Allah'ın izni ile dilemesiyle. Müşrikler Cahiliye döneminde bazı heykellere tapınıyorlardı Bu diyorlar bunlara bunlara soruldu niye bunlar tapıyorsunuz bu taşlara ne var bunlarda bu tapdurunuz taşları heykeller bak filan dağda bir zamanlar kaya dayıydı ayak adama çiğnendi bunlar bunun üzerine devveler işediler siz bunu kestiniz getirin yok, getirin niye tapıyorsunuz bunlara işte bunlar bize şefaçi olacak diyorlardı Allah beraber böyle Kim şefa edebilir, kimin haddine kalmış, kimin hakkı var? Bari mülkü de Allah'ın celaliydi, haşa kimin bu mülkiyette hissi hakkı var? Herkes aciz varlıklar. Ancak şevade yine bir şey var ama. Arkada Mevlam buyuruyor, illa bir izni. Ancak Allah'ın izniyle, yani Allah-u Teala Cerenşen Mevlamız bir kuldan Mevlam razı olmuşsa olmuşsa o zaman Rabbim izin verecekler. Peygamberler, şehitler bazı şeylere Allah izin verecek şefaat için. Ama o kuldan allah Teala razı olmuş ise yoksa bir kimsenin babası büyük evliye olsa hatta bir insanın baba dedesi peygamber de olsa Allah izin vermeyince edemiyor bak müddetlerimler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Amrıcası Ebu Talib'i çok severdi peygamberimiz. Neden severdi? Onun yanında büyüdüğü için. Sekiz yaşında Peygamberimiz Amr-i Ebu Talib'in eline kaldı. Gerçekten Ebu Talib de Peygamberimizi çok korudu Ebu Talib. Ne zaman uzaktan ticaretten gelse önce Peygamber'e ilgilenir, ona bir hediye verilmiş, olmasa kendi çürüklerine bakar mıdır. Hatta hanımı da, Fatıma da, o da öyle yapar bak. Yengisi Peygamber'e, o da ne zaman bir şey, güzel bir şey pişirirse, önce gel Muhammed dermiş, önce Peygamber'e yedirilmiş, sakin çürüklerine verilmiş. iyi baktılar. Ama ne var ki aziz cemaatimiz, bakınız, Ebu Talib, Kureyş'in reisi o zamanlar. Mekke'nin reisi yani. Kureyş'in reisi. O reislik, dilinikten gelen bir onur benlik. Onu aşamadı. Aşamadı. Son hastalığında artık ölüm hastası yatağında ama bilinci aklı yerinde, dili konuşuyor. Peygamber geldi, çok yalvardı. Amca, ne olur amca. Bir defa kelime getir getir amca. bana çok senin iyilik terama üzeri hakkım var çok bela. bana bir defa getirişti kelime şahate Rabbime yalvarırım da Rabbi izin verirse sana mahşebaat bulunabileyim çok yalvardı bakınız aman nasıl olmayacak ya o anda Ebu Cehil de oradaymış ziyarete gelmiş Ebu Talip Ebu Cehil ya Ebu Talip sakın babanı dinle bırakma o bir taraftan baskı yaptı. Şu bu derken şöyle dedi Ebu Talim amcası. Ya Muhammed biliyorum sen gerçeksin. Sen sadıksın. Emin misin. Doğrusun ama şu ölüm yatağında sana iman etsem kendime getirsem Arkandan Mekke kadınlara bana güderler. Ebu koca lider Ebu Talim ölüm kokusundan bir yeti iman etler bak Onları aşamam. Aşamam. İşte. ve tabi imandan nasip alamadı. peygamberimizin öz amcası peygamberimizin elinde büyüdü Peygamı çok da güzel baktı yani gerçekten de baktı her şeyini yerine getirdi ama mahşede peygamberimizin şeba etme hakkı yok peygamberimizin şimdi aklıma burada bir soru takılabilir peki Ebu Talib'in bu kadar ahlakı da iyi güzeldi Peygamber'e karşıda çok güzel davranışları vardı. Bunlar tamam, boşal mı gidecek? Allah bu karşı vermeyecek mi ona? Allah adildir. Allah adildir. Boşa geçmeyecek. Ne olacak? Cehennemdeki en hafif azap ona olacak. Cennete girmesi haram. Giremeye. Cehennemde kalacak ama en hafif azap ona olacak. Ne hafif olacak? yalnız iki ayağın tabanından yanacak. Ateş yakamayacak. Yakamayacak, ateş yakamayacak. Ateş soğuk olacak. Yakamayacak onu bedeninden. Yalnız iki tabanı altından yanacak. Ama öyle olacak ki başındaki beyin kaynayacak ama en hafif bu bakı, cennem azabı. Yani ona göre bir gün Lokman Aleyhisselam oğluna otururken olduğu diyor ki lakumun Ama babacığım arkadaşlarım şuraya gidiyorlar buraya gidiyorlar ben de gencim izin versen ben de gideyim babacığım yavrum izin veririm ben karışmam ama oraya gitmek günah haram Allah bundan razı değil orayı Allah sana cehennemde e babacığım olsun ben cehennemine girsem ne olsun gireyim o işi gireyim oraya da yavrum Madem bizi cehennemde yanıma razısın yavrum, o zaman gel bakalım diyor, şu tek parmağın diyor, ateşe sok bakalım diyor, eğer dayanabilirsen sonra git oraya diyor. Çocuk tabii korkuyor, tutuyor elinden, yavrum sok, sok bakalım, sok bakalım diyor, yaklaştırınca bak dayanamayacağım ama diyor. O zaman yavrum diyor, cehenneme dayanamazsın, yapma bir şey yavrum sen beni diyor. Aziz cemaatimiz, ne yazık ki insanlar cehennemi bilmiyoruz yani, bilemiyoruz cehennemle oldun, Allah'a bakırlarsın. İşte illa bizde Demek ki mahşer yerinde şefaat diye bir şey var. Ama işte benim efendim hocamdır, şeyhimdir, işte babam peygamberdir, dedem evliyadır. Bunlara güven yok muhtemelenler. Allah yolunda çalışmak şart. İman şart. İman şart. Allah Teala izin verirse, izin verirse... Peki Mevlam nasıl izin verecek? Kimi izin verecek Mevlam? Tabi şefaat Şefaat kendi kendini Kurtaramayacak durumda Yani imanı var İbadetleri var biraz Yetersiz Kendi kendini kurtaramayacak kişi Buna şefaat benziyor Şöyle görelim dünyada Bir insana az çok bir geliri var Az çok bir kalıncı var Ama yetmiyor kendisine yani ev kirası var, su parası, etik parası, şunları, bunları var. Üst baş, kış, odun, kömür var. Geliri çok az. Geliri çok az. Masramı karşılamıyor, Yetmiyor. Ne oluyor buna? İşte allah Teala koyduğu bir kural var. Sosyal kural var. Zekat işte bu sefer. Ne abi zekat verenler? Bakıyorlar. Tamam filan bir afiyet az bir geliri var ama yetmez onu o. İfram ediliyor. İşte şefaatta bu muhterem bakınız. Yani eğer bir insan tembel tembel, saati var, gençliği var, kuvveti var, iş bulma imkanı da varken, bir insan kafsa da efendim yolda geçse, kadın kadın takılsa, kahve efendim tavul ılsa, ona kimse etmez tabii etmezler diyorlar bence. İş yapatta bu. Yani kul dünyada uğraşmış, çabalamış, çabalamış, yapmış, yapmış bir şeyler, Daha da istemiş. Ama yeteri kadar yapamamış. Allah kulun yetini biliyor ama. Diye i̇şte bende. gelecek kul tabi korkuda çırpınıyor kul işte. Bak yetersiz seyahat, yetmiyor seyahatlara. Yetmiyor. Ne lazım işte şefaatine bu bende. Allah izin verince bu olacak inşallah. Ya Allahu Allah Teala bilir biliyor. Ma beyne edihim ve ma halfuhum Kulun önünde ne var? Arkada ne var? Allah Teala bunu biliyor. Kul önünde ne var? Bu iki anlama geliyor. Bir ikinci anlam vereceğim burada. Ne önümüzde var? Yani kulun geleceğinde ne var? Kul ana kaş içindeyse öleneye kadar Onunda ne var? Sonra kul ne zaman, nerede, hangi koşullarda ölecek kul? Bu yazılmış. Allah Teala biliyor. Allah da yazmış bunu, takdir etmiş. Kul nerede ölecek? Haynotasda ölecek bak. Kul altaya gider işte. Gider. Sonra insan nasıl ölecek? insanın kabri mezarı nerede olacak insan nereye gömülecek kişinin kabri nasıl olacak Yeşilik mi olacak yoksa cemşir mi olacak sonra kişinin ne zaman mahşere kabrinden çıkacak mahşerde hangi noktada dikelecek sıvabı çok günah çok gelecek Allah tarafı bunları diliyor Gerçi kul buna kendi yazısı yapacak. Ama Allah biliyor bunu tabi. Harşa şey bilmesi olur mu Allah Teala? Allah Teala bunlara bilme bilmeme biliyor. <gülüyor> Sonra kul sıhat geçecek mi, geçemeyecek mi? Eğer cennete yuvalanacaksa cennetin neresinde atap olacak? Eğer ele cennet olacaksa cennette hangi köş onun? Neresi onun? Hep belli bunlar cemaat. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri miracı açıktığı gece cenneti gezi peygamberimiz. Cennetler idikati göklerin üzerinde. Çünkü göklerin sığmaz tabi cennet. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cenneti gezerken açık sabit gezi cenneti. Baktı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok güzel bir makam köşk saraylar. E, gözleri kamaştıran yani büyüklüğü hayalime sığmayan öyle makam, köş, bağlı bahçeler peygamber soru meleklere kimin burası? baka güzel burası Ya Resulallah burası Ebu Bekir'in burası dedi. bak yeri belli yeri belli yine geldi peygamberimiz yine çok güzel bir yer peygamber. çok güzel göz kamaştıran büyük bakanlar, mevkiler sorduk kimin burası? burası Ömer'in dedi dediler böylece. yani kim cennete gidecek hangi köşk hangi makam onun olacak hatta insanların cenneti komşusu da belirli bu da belirli bir gün bir genç varmış Medine de, bu genç içinde aşk resul dönüyor peygamber aşkıyla yanan genç bir şey gözü görmüyor. Genç yaşlarında ama hayatı dünyayı görmeye körse. Aç kırçül yanıyor peygamberle. Geceleri uyuyamıyormuş. Peygamberimizin evi etrafından dolaşıyormuş. O zaman peygamberimizin evin içinde tuvalete yoktu muhterime bakınız. Tuvalet yoktu böylece. Peynir evin içinde lavabo da yoktu evinde. Peygamber'i gece dışarı çıkardı. Evinin uzak çıkardı. Kıra gider, giderdi, dışarı giderdi. İşini görür, hapsini alır, içeri girerdi. Bu de işte belki peygamber dışarı çıkar diye dolaşırken, Peygamber'i hapsolarken gördü dışarıda. Hemen geldi. Ya Resulallah İbrahim aldı, su dökeyim. Peygamber'i bıraktı, dedi. ben de geri yapacağım. İbadeti yardım istemen peygamber. Gördü. Genç bir bekliyor. Ama nasıl bekliyor? İç tabi yanıyor. Yanadığa gibi. Resulullah görüyor ya peygamberimizi, İç yanıyor. Yanadığa gibi. Böyle. Aşk gibi. Böyle bakıyor peygamber bakıyor. Tabi peygamberimiz de malum durumda. Yani Abdülhamd aldı, Aleyhisselam Hazretleri. Işte gence bir baktı. Tabi bakış bir nazar değil mi böyle yani gözen bir şova gidiyor. Resulullah'ın gözünden onun üzerine bir şova gitti. genç daha cezbiye gibi yandı bir yer. Artık dünyadan geçti. oraya geldi. Peygamber sordu, ''Ya aşam, helleki hacetin e bu saatte dışarı çıkmışsın, bir ihtiyacın var mı? Yani karınlaş mı? Bir şey ister misin?'' ''Kalela.'' ''Yok arasınca Allah. Hiç bir Allah.'' Yine peygamber sordu, ''Evlenmek ister misin? Sana bir genç kız, hemen evlendireyim seni.'' ''Kalela.'' ''Yok, ister Allah. Ekmek istemem, su istemem, mal istemem, para istemem, evlenmek istemem Allah.'' ki ne istiyorsun? Yarısı Allah. Eğer allah Teala beni cennetine koyacaksa sana komşu etsin yarısı Allah. Sana komşu olması cenneti istemiyorum ya Resulallah. Ya ağlama başladı. Peygamber buyurdu ki Ya genç, ya şap çok çok secde et de bana yardımcı ol bu noktada. Çok çok secde et de bana yardımcı ol. Yani çok secde et, çok namaz kıl. Çok rekat kıl, çok secde et. Bakın orada peygamberimiz ne buyurdu ona? Çok secde et. Yani demek ki namazın özü secde. Yani özellikle secdeyi, bilinçli yap secdeyi. O secde var ya azıcama secde. Böyle. O secdeye varmış. Böyle. İşte eğli hal derler. Arifler onunla yanar onda. Secdeye giderken böyle işte. Allah-u deyince en büyük Allah dene böyle. Her şey unuturlar. Atarken secdeye. Kulun en yak olduğu Mevla'ya secde hali işte. Secde hali. Demek ki secdedeki sevap çok aşırı bir sevap var. Peygamber buyurdu, Çok çok secde ette de bana yardımcı ol. Bak. Dikkatme. Çok secde et evet. bana yardımcı evet. ol. Yani sana şevk edebileyim yoksa edemem yok bak yani peygamberimizin sevgili elindedir peygamberimizin çok cihetle bana yardımcı ol sağ şaba edebileyim muhteremler işte Allah Teala kulu önünde ne var hepsi Mevlam biliyor yani kul önünde neler önünde geçecek hastalık yaşlı dönemleri şükunda fakirlik kıtlı darlık neyse bolluk geçecek Kişine ne zaman nerede ölecek? Hangi mezara girecek? mezar nasıl olacak? Ne zaman kalbinden kalkacaksa üfürünce, hayata kendini bulacak, sıraltana bahşenere dikecek, dikecek kum. hesabı nasıl verecek? Sonra inşallah cennete girecekse, cennete yeri neresi olacak? Onun cennete komşuları kimler olacak? Üç türlü komşuluk var. Üç türlü komşuluk var. Biri dünya komşusu, tabu da iyi seçildi. Deler ya, ev alma komşal derler, dünya komşusu. İkincisi kabir komşusu, kabir komşusu muteran. Bu da çok mühim bakınız. Bu işin bakın eski insanlar hep vasiyetmişler, beni illa falan yere gömün. Yani nerede bir Eyvallah bir yerde varsa oraya yakapmış demişler. Üçüncüsü ebedi komşuluk, ebeli komşuluk, cennet komşuluk Tabi bir insan Allah nasip eder de... Tabi... layık değiliz ama... Ümit kesmiş Mevlamız azı cemaatimiz... Ben inşallah... Devletlerim komşu olabilsek... Olabilsek inşallah... Nasip etse inşallah... <gülüyor> <gülüyor> ve ma halfehüm... Ve... Bütün bu varlıklar insanlar işen dahil... Arkadan... Arkadan ne var? Arkadan ne bıraktı insan? bakınız? Yani insanın yağlı sıfırdan başlayarak insan ölü topraklarda e, ölü atom elemet halindeydik kişi böylece hangi topraktan hangi elemetten seçildi bedenimiz hangi bitkiye dönüşük önce yağmur yağdı çamur oldu hangi bitki kökü bizi emdi elma mı olduk buda mı olduk, ısmarak mı olduk buz mu olduk hep Allah-u bak... ...iade bilgisinde bunlar. Sonra... onları kim yedi? Ana-baba olacak. Tadir olmuş. Plan program çalışıyor, istiyor. Çizgisine gidiyor. Ana-baba bunu yedi. Gerekenler sinirli, bedene çekildi. Beden çekiyor, gerekeni çekiyor onları. Kalanı gönderiyor dışarıya. Dışarı gönderiyor, dışarı. çekiliyor. Çekilenden de... ...işte kan oluyor, hücre derken yüreme hücresi. Hangi bedende, hangi gıdadan yüreme hücresi haline geldik? Geldik. Hangi an hangi babada? Sonra Allah-u Teala'nın ettiği zamanda o işte birleşme oldu, döllenme olan taddiriyle oldu. Böylece. Kul ana karındayken Allah-u Teala'nın tedbir tasarrufunda Hücre başı, başı değil oradan Hücre bölüm çoğalıyor hücre, bölüm hücre çoğalıyor. Anad gıdadan kanla besleniyor besleniyor. İnsan da dünya ülumsal duruma geliyor Ne zaman dünyaya geldik, dünya hayatımızdan nasıl geçti, nasıl geçti? Tabii günahlar büyümüş can yazma başlıyor. Her birimiz, bütün varlıklar şu yaşta gelinceye kadar hayatımız nasıl geçti geçen günlerimiz Allah hepsini biliyor böyle. biz bazen farkına değiliz bazı unuttuk bazen hiç böyle günah saymıyoruz bazı sahibi haşap küçük görüyoruz belki de Allah hepsini biliyor Bak böyle. Mevlam'ın hepsini biliyor ve la insanlar iade edemezler Tamam bilemezler. Bir şeyin ilmihi illa bimâ şâ'e. Kullar, varlıklar, melekler, insan dahil Allah tanın ilminden bir şeyi bir hata tam içeriyle ayrıntı bilemek bilemezler. İlla bir şâ'e ancak Allah dilediğini kullarına zamanı gelince bildirir. Mesela günümüzde biliyorsunuz bilim teknoloji baya baya üzerine göre çıkıyor. Bize de bu. Allah katında bunlar neydi bunlar? Hatta bir evliya katında hiçbir şey değil bunlar. Sıfır namı Yani elementi bilmek, efendim atomu bilmek, atomun çekirdeği elektronların sayısı bilmek, şunu bunu bilmek, gelişti bilmek bunlar evliya katında basit şeyler bunlar Çünkü bir evliullah bile azıcama bir evliullah bile öyle huzura geçtiği zaman zaman gelir keşfi açılır. Bütün sıçılar kendine ayağın Dağ duvara kalmaz böyle. Bütün zerahatın, cihanın bir de zikrin duyar. Bakın insan değişik elementten yaratılıyor. Değişik hücre oluyor. Bu iş insan karmaşık maddi insan. İnsan zaman gelir, insan kendisi çilişki düşürse, kendi kendine insan kararsız oluyor. İnsan çelişki düşüyor insan bazen. Nebi şöyle ister, akıl böyle ister, hayal böyle ister, ruh böyle ister, gönül böyle ister. İnsan karmaşık. İnsan tek madde değil ki Bunun için her elementin bedendeki görevi ayrı, onların zikri de ayrı bakmak derimler. Hepsinin zikri ayrı onların İşte kullar ancak allah Teala dilediği zaman Allah'ın izin verdiği kadar bazı fıtat kanunları deniyor bunlara. Bunları bazı bilebilirler. Mesela insanın yaratılışı. Ana karnındaki durum bu. İşte kız, erkek gelişmeleri, şunlar, bunlar. Insana bunları tam görüp bayağı bir bilebiliyorlar bunları. Ama kul, bunu elini uzatamıyor ama. Uzatamıyor. Efendim kadın hamile kalmış, mesela gidiyor ne bu? Kız. Ben erkek istiyorum, bunu değiştirelim. Var mı değişecek hiç buna? Yok, yok böyle şey. Yani görmek, bilmek başka ama bir tasarruf yok böyle şey. Tasarruf muhtemelen de. Efendim işte ben kız istiyorum, erkek olmuş. Kız ya kısa çevirin bunu. Var mı bir güç? Yok değil mi? Tarımda? Yok böyle şey. Ya da mesela dokudaya doğma olacak. Ne diyor kadın? Efendim işte ben bir yere gideceğim, şu olacak, bu olacak, şu işim var da bu doğumu dört ay indirin, ha bakalım bir ortaya gir, oluyor mu? Hayırdır. Mesela yumurtadan cümbüş kalan makinede nasıl çıkıyor çıkarılıyor ama Allah'ın koyduğu futudan kan aynı uyluyor mu belirşi? Yani tavuk altında yumurtanın ısısı aynı ısı veriliyor, kaç tavuk altında aynı gün yine kalıyor belirşi. Değişmiyor belirşi. vesi'a kürsiyü semâvât ve lerdi. Vesi'a kaplamıştır. Kürsiyü. İşte kürsi kendi buradan geliyor. Allah Teala'nın kürsüsü kaplamıştır. Neyi? Es tülkâ, Gökleri verer geri kaplamıştır. Kürsü nedir? Kürsü burada bir anlamda ilim anlamında gelebiliyor. Allah'ın ilmi anlamına gelebiliyor. Fakat buradaki asıl anlamı şudur. 7 kat göklerden sonra kürsüye bir varlık var. Alem var. Kürsü. Araçtan küçük, araçın altında. Şu alem, adı cemaatimiz, şu alem o kadar büyük ki şu alem. Yani akıl, hayal duruyor, durur böyle şey. Duruyor akıl. Bir galaksi var şimdi. biliyorsun Samo'nun galaksi var. Dünyamızı çevreleyen böyle işte. Belki birinci sema orasıdır. Çünkü sematan bilinmiyor. Ya e bunun tahmin etler bunlar. Olabilir belki de. Bu galaksinin çapı yüz bin ışık yılı bakma teyzeyler. bin ışık yılı. Işık nedir? Bir saniyede ne kadar gidiyor? 300 bin kilometre gidiyor bakın. Işık bir saniyede 300 bin kilometre gidiyor. Yani ışık hızı, ışık ne yapıyor. Dünyamızı bir saniyede ne kadar dolaşıyor? 7 buçuk defa dolaşıyor. Bak. 7 buçuk defa dolaşıyor. Saniyede. Neyse saniyeye? Aydın'ın kapağı. Işık o kadar hızlı ışık. Bir saniyede dünyamızı yedi buçuk defa dolaşıyor. Bak. Bir saniyede. Bir senede aşağı yukarı 7 bin küsür, 9 küsür miller trilyon buluyor ışık hızı. Güneş samanın merkezine 30 ışık yıl mesafede bak. Güneş samanın merkezine 30 bin ışık yıl mesafeden bu demler. Mesafede. Güneş ne yapıyor? Samanın merkezinde dönüyor bunlar. Dönüyor şey. Ne kadar? 30 bin ışık yılın mesafeden böyle dönüyor varışa. Şey. 200 küsü milyon senede dönüyor onlar Güneş de ki nasıl Güneş Tek bir dönüyor. Yok. Uyduları da var ya. Ona çekilmişle bağlı ona. Bakınız. İşte dünyamızda ayda diye uydular, gezegenlerde güneşle beraber dönüyoruz. Yani biz de adı cemaatinin değil demek. Şu an kim neredeyiz? Kim neredeyiz? Faydaş, bakın. 30 bin ışık yılı mesafeden dönüyor. Faydaş. Dönüyor. Faydaş. Bu nedir? Bir samanyolu. Galakşi'ne böyle. Bunun ötesinde yüz binlerce ışık yılı, milyon ışık ötesinde daha önce galaksilere var, var, var, var, var. Muhtemel. Var böyle şey. <Gülüyor> Bütün bunlar yedi kalit göklerde bunlar. Madde alemi yani. Böyle. Madde aleminde Peygamber bir Aleyhisselam adetleri birinci göğe nispeten dünya çöldeki bir halka, yüzük halkası gibidir. Peygamber yani peygamın öyle örnek verdi. Belki daha küçük tabi. Öyle peygamın verdi. Yani birinci göğe bakarak dünya çöldeki küçük bir halkacık gibi. İkinci sama büyük ikinci sama o kadar büyük ki ikinci samaya göre de birinci sama çöldeki bir halka gibi. Bakın bu der. Yani Samanya'nın Galeci'ni ben düşünüm azı cemaatimiz de yüz bin ışıklılığını aklı hayal almıyor yani trilyon katrilyon, binler kilometre kilometre kilometre aperşe. Akla her büyüktüğünü Bir güneşin büyüklüğü güneşin bir yıldızlar var, enerji olar, hepsi hareket halinde ama küllen yeji yeji mücze mabelen büriyor. Hepsi belirli bir zamanda dönet dönme hareket miydi aperşe? Ama yok böyle hepsinin yörüngesi belli bakın rotası belli hepsinin böyle şey hiçbir şey olmuyor bir şey olmuyor şu samanyolun o kadar muazzam muazzam bir şey ama ikinci samaya, ikinci samaya yanında samanyolun galeksi küçük yüzü gibi kalmıyor bakın sonra birinci sema ikinci samaya toplumu da üçüncü semaya göre yüzü gibi yine kalmıyor bakın böyle her zaman o kadar büyüyor büyüyor büyüyor büyüyor böyle şey Artık yedinci kat göklerin bütün bir Allah tarayabilir. Hayallere sığmaz mı böyle. Rakama sığmaz arkadaşlar. Ondan sonra işte yedi kat şamaları kürsü kapsıyor böyle. Şey. Kapsıyor böyle. Alem kürsü deniyor ona. Tam bilemeyiz. Yedi kat gökler kürsü bunlardan toplam günü de arışı azam yanında şöyle bir yüzü gibi kalmıyor. Halk gibi kalmıyor. O kadar büyük şu kânavdır. O kadar büyük kâinatı böyle işe. Ve lâ <la> yevudü hifzuhuma. Bak şimdi Mevlam buyuruyor ki. Ve lâ ona Allah'a güç gelmez ama hifzuhuma bu yerlerin gökten bütün bunların hıfzı, korunması, tedbiri, tasarrufu Allah'a şey hep insanın bedenindeki hücreleri melean nasıl görüp yaratıp tedbir ediyorsa işte bütün yer gökte galaksiler Allah'ın katında o kadar kolay bakmadı. Allah katında Allah'ın büyük azameti kudretine bakmalıdır. Ve la Allah Teala bunları korumak, yönlendirmek, yaratmak, yönetmek Allah Teala'ya güç değil haleş. Gayet kolaylıklar hepsi Allah-u Teala'nın gözetiminde, onun ilminde, bilgisinde, onun tasarrufunda hepsi böyle şey. Galaksilerde, tabi cennetler alemi var, cehennem alemi var, ödüden yaptı bersah alemi var, cinler alemi var, şeytanlar alemi var, melekler alemi var, hürler alemi var, ruhlar alemi var, alemi ceberut var, nece alemler var, bilmediğimiz alemler var, bütün bu kadar varlıklar da var, Allah Teala hepsini böyle görüyor, hepsini biliyor. He Allah'tan gözetim de onun tasarrufundadır. <gülüyor> Ve huvel aliyyul azim. Allah <'a> Teala <ta> el-aliyyu <gülüyor> e'la yüce. O Allah öyle yüce ki akıl hayal almaz. El-azim Allah azametin sahibidir, kudret sahibidir şimdi biliyorsunuz her namazdan sonra her namazdan sonra ayet-i fiyatı okuyoruz, sünnettir okumaktır Hadisi şöyle geliyor özetleyin kısaca inşallah bir Müslüman farz namazından sonra tabi sünnet tabi farz namazına yani o vakti namazından sonra bir kimse yerinden kalkmadan Ayet-i Kürsü'yü okursa biraz bir okursa o anda kişi arasında kişiye cennet arasında te kalır ölüm yani ölmeden cennete girilemezsin kulağınca cennete giremiyor kişi o anda ölse hemen cennete gidecek Ayet-i Kürsü neden? burada kul allah Teala Rabbini tanıyor biliyor yani marifetullah deniyor. Arif oluyor o Bu için Allah-u Teala'yı bilenler, arifler, evliyalar, onlar Allah'a Allah için severler. Onlar uyuyama Allah de yanarlar. Allah'a kulu ederler. Ama bir şey bekleme Allah'tan beklemezler. Yani bizim gibi efendim işte ikiye namaz kıl, şu kadar sevabı, bu kadar sevabı. Onlar sevabı açmışlar o Allah diye yanmış onlar. Onlar Mevla'yı tanımışlar. Ne diye Yunus Emre? Lütfunda hoş, hoş, hoş, kahrında hoş bak. Lütfunda hoş, kahrında hoş diye yapar. Lütf kahır, Allah-u Teala hasa eder, şifa eder. Allah Ağlatır, güldürür der. Hep hoş bunlar diyor. Hoş bunlar diyor. Şimdi bu işi ne yapıyoruz elhamdülillah? Peygamberimizin emri -i İl -i ile namaz oturduğumuz yerde önce okunu ateş okunuyor böylece. Ve Velayhü Ali Azim diyoruz. Arkadan ne geliyor şimdi burada tacib deniyor, şaşkınlık. Yani kul da şaşırıyor. Allah adına kudeti şu muazzam alem metafizik görülmeyen alemler daha gale. Görülmeyen, görülmeyen varlıklar bu kadar büyük, büyük, büyük. Bu kadar büyük alem bütün bunları yaratan, yöneten, yönlendiren, tasarruf eden güç kudet. Kul burada ne yapıyor burada? bunu Tav şaşkına diyor. mi? Yani Subhanallah. bakın aziz cemaatine peygamberimizin değil mi? Poydu buradaki bakın formül bakın. Formüle bakın böyle işte. şey. Yani kendinden böyle geliyor. Kul ayet okudu. Ve hüvel aleyyül dedi. Kul ayet makarına düştü. Arkada ne geliyor? Otur üç defa. Sübhanallah. Sübhanallah. Subhanallah yavaş am böyle bir de sin sadil ama sub olmaz subu sabah anlamına geliyor an değişiyor sinle de, yani ince ü olacak bir de b p yok Arapçada Subhanallah bir de özel olarak sondaki h çıkacak çıkmasa mana gitti ya Subhanallah Subhanallah ama yavaş yavaş ya, acı subhanallah süb test çektim ben yok sen oynadın durumda Oyna sanma çekmeyeyim. Elif Subhanallah. Subhanallah. Allah'ım ne anlama geliyor? Allah'ım sen noksan zevamını seçtin ya Rabbi. Her şeyi görürsün, her şeyi bilirsin, her şey gücün yeter ya Rabbi. Kul teşhimet mevlamıza 33 defa Subhanallah. Sonra arkada ne geliyor bakınız değil mi? Böyle bir mevlamız var. Bize nasip oluyor. Mahiyet bu mevlamızı tanıdık. Ne gerekiyor şimdi? Şükür mü geliyor ki buna? Şükür. Arkadan Elhamdülillah bak Formüle baktım böyle. Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah değil ama eksik oluyor. Nefsiyar gidiyor orada. Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah Yani bütün hamd sana şükür yani ben mahsustur. Arkadan ne geliyor? Allah'ın büyük azameti, kuvveti artık geliyor. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah'a hep 30. defa eti 99. 100 olacak şimdi. Ne gerekiyor? Arkadan son bunu bağlayacak, topalayacak. Uzun kelime-i tevhid arkadan. Bunu topalıyor bunlar bakınız. La <gülüyor> ilahe illallahü vahdehu la şirike leh lehül <gülüyor> mülk ve lehül hamdü Ehiwala kül şeyin kadir. Yalnız cemaate namaz kılındığı zamanlar bunu tek müezzin söylüyor, cemaat söylemiyor, eksik kalıyor. Eksik kalıyor. Müezzin ki hani kendisine kendisine böylece hakkını söylemesi gerekiyor, bunu söylemesi gerekiyor. Bunda kısanın vereyim inşallah. Yine tevhid ablaşı burada. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok artık. Kul Mevla'yı tanıdı. Kul artık marifetullah erdi. Kul yeni bir arşif herşif kulu görü gibi oldu. Kula teslim oluyor. La ilah illallah. Allah'tan başka ilah yok. Vahdehu. Allah bir oldu halde bir. Nedir bir? eşi benzeri dengi olmayan şu kainatta kim onu eşya olabilir allah Tealaydı Teala'yı değil mi? arkadan bunu tekiden geliyor, lefsenin tekiden diyor la şerike leh Allah'ın orta şeriki yok böyle işte, yok böyle peygamber de olursa, da kuldur ama. nedir peygamber? abdühü, resulü e geliyor o da Allah'ın kuludur, o da kuldur böyle. lehü mülk, mülk onudur Oğdur bu mülkiyet. Ve leyl hamdı hamd-i senâ şükrü ancak Allah'a mahsustur. Ve hüve Allah Teâlâ'mız nedir? Ala kulli şeyin kadir. Bak. Allah burada tam kesin adet teşmiyet. Allah Teala her şeye kadir, mutlak. Onun gücü sonsuz, sınırsızdır Mevlâmızın. Her şeyin gücü yeter. Kulunu teslim edecekinizle burada. İşte adı cemaatimiz bir kimse namazdan sonra ayete küs okutan sonra kişi bir de bu tesbihi çektiği zamanlar o kişinin deniz köpüğü günahları olsun ona dökülüp gidiyor. Eriyor böyle şey. Yalnız tabi ne kadar buna inşallah bilinçli söylersek oku etkili oluyor. İlla Fatiha.